Hayır versin, cennete gidecek amel işlemeyip nasip etsin. Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Cellenin kitabında buyurduğu gibi iyilikte, hayırda ve takvada yardımlaşın dediği o insanların arasına bizleri de katsın. Ama ayetin hemen devamında dediği gibi unutmayın, kafirler de birbirlerinin dostudur ve birbirleriyle Yardımlaşırlardır. Ve ayetin hemen ön tarafında sen diyor dünyayı da versen iki kişinin kalbini birbirine ne yapamazsın? Isındıramazsın ama Allah dilerse olur. Birbirini Allah için seven sanmı Müslümanlardan eylesin. Kardeşlerim bugünkü ders silsilem sizlerin istediği dersler doğrultusunda inşallah. İzlediğiniz için teşekkürler. İlk dersimiz çok çok önem arz ettiği için önceliği ben buna verdim. Bidat nedir? Tanımı nedir? Çeşitleri ve dindeki hükmü nedir? Bunun üzerine haftaya da Allah izin verirse mezhepleri. Bundan sonraki dersi. Onun sonra sırasıyla öbür dersleri yapmaya çalışacağım. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Birincisi neymiş? Tanımı. İkincisi... çeşitleri, üçüncüsü de hükümleri. Arkaya bakarsanız bir tablo çizdik. Bidat'ın tanımı çeşitleri ve hükümleri, Bidat'ı çıkartmanın kısımları, Bidat'ın çeşitleri, Bidat'ların ortaya çıkış sebepleri ve Bidat'lardan örnekler diye en azından ders rahat anlaşılsın diye bazı başlıklar koyduk. Kardeşler, Dâreme'de gelen bir ifadede en güzel tanım zannedersem budur. Bidat, Sünnetin zıttıdır. Yani en güzel tanımı budur. Hatta Sünnetin katildir, katleden manasındadır. Ve Darimi'nin 99 no'ldır rivayetinde Allah ﷻ Resulüllahü Sallallahu Aleyhi ve Salihamın her hangi bir topluluk diyor, bir bidat ihtiseder, bir Sünneti yok ederse, Allah kıyamete kadar o topluluğa umumen o Sünneti bir daha geri çevirmez. Yani böyle de bir bu işin cezası var. Yani şu topluluk bir bidat iktas ettiyse umumen artık o toplula o sünnet ne yapmıyor, girmiyor. Ama oradan üç kişi, beş kişi, altı kişi yapabiliyor fakat umumen Allah o topluluğa bir daha bunu ne yapmıyor, nasip etmiyor. Kardeşlerim bunun kelime manası yeniliktir. Sonradan icad edilen. Sonradan bulunan buluş manalarındadır. Bidatın kelime manası budur. Neden kelime manasının üzerinde durarak sapan insanlar vardır? Eğer bir insanın kalbi hastalıklıysa, ıstilahlı manayı bırakıp lugavi manasını alarak ne yapıyor? Sapma yoluna gidiyorlar. Biraz sonra gelecek. Allah kendisinden razı olsun. Ömer ne güzel bir bidat işledim diyor. Ömer ne yaptım diyor. Ne kadar güzel bir yenilik yaptım. Yani daha önce yapılmış umumesi olan ama umumen uygulanmayan bir şeyi tekrar ne yapıyor? Gündeme getiriyor ve kelime manasıyla, lukavi manasıyla ne güzel bir yenilik yaptım diyor. Bugün insanlar işte ne güzel bidat yaptım diyerek bunu ne yapıyor? Topluma yayarak. bidatın iyisini ya da kötüsünün olduğunu söylüyorlar. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her sohbetine bir duayla başlıyor. Aynen her sohbetin önünde ben size Türkçe okudum. İnnelhamdülillah nehammedû ve nestaînuhu diye başlayan yani Allah'a hamd eder ondan yardım ve mağfiret dileriz. Duasının sonu neyle bitiyor? Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli Muhammed'in yolu. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat. Her bidat dalalet. Her dalalette e, ateştedir. E şimdi hayırlı olan bir şey ateşe götürüyorsa bunda hayır aramanın hiçbir anlamı nedir? Yoktur. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Anlamı daha önce benzeri olmayan bir şeyi vücuda getirmek, yaratmak, yapmak gibi manalara geliyor kardeşler. Falanca bidat çıkardı denirse, lukav-ı manada falanca yeni bir şey icat etti. Falanca araba yaptı, musluk yaptı, bunun gibi bir şey icat etti. Veyahut da bazı kesimler, ben bir gün sohbete gitmiştim, cübbeli, cübbesiz mi bir Ahmet Hoca vardı ya bir zamanlar. Bu etlikte、e, bir kupeli cami var. Caminin kapısının dibine oturdum. Ne anlatıyor? Dinlemek istiyorum. Anlamadım. Cami kalabalık. Ancak dibine giden anlıyordum. Neden? Mikrofona ve hoparlöre bidat dedikleri için kullanmıyorlar. Ama sesi de gür değil. Bize gelmediği için ne yapamıyorsun, duymuyorsun. Ama dışarıya çıktığında son model Develere yani Mercedeslere binerek ne yapabiliyorlar, gidebiliyorlar. Mikrofon bidat ama develer yani Mercedesler bidat ne yapmıyor,、Değil. olmuyor. Yani bidat diyebilmemiz için de iki ana esas vardır bir şeye. Bir o bidat dediğimiz şey Allah'a yaklaşmada bir vesile olacak. İki Peygamberin o konuda bir sünnetini yapmayacak, olmayacak. olmayacak. Bunu anladınız mı? Yani bir şeye bidat diyebilmeniz için iki tane ana şart vardır. Birincisi o her neyse Allah'a yaklaşmada bir vesir olacak. Namazdı, oruçtu vesaire gibi. İkincisi ise peygamberin onda bir emri ne yapmayacak? O olacak. İşte ona ne diyoruz? Bidat diyoruz kardeşlerim. Bidat çıkarmaksa iki kısımdır. Birisi günlük hayatta yeni bir şeylerin ortaya çıkması ki bu dinde nedir mübah olan bir şeydir, haram değildir. Dinde yani günlük yaşantıda ne olursa olsun dini olmadığı müddetçe yeni buluşların ortaya çıkması hiçbir zaman haram değildir. Dinde ise yeni şeylerin ortaya çıkması haramdır çünkü dinde asıl olan nedir Kur'an ve Sünnet'tir. Dersin önünde de dikkat ederseniz iki tane kelime öğrettim geçen haftalarda öğrettiğim gibi kadiyanlar ve nevasipler. Bunlar dinin tamamlandığından sonra ortaya çıkan nedir? Bidat sapık fırkalardır. Neden bidat fırkalar diyoruz? Bir tanesi resullerin tamamlanmadığını ve kıyamete kadar resul geleceğini iddia ediyor. Öbürü de ne diyor? Raflizlerin zıtlı olarak bütün ehli beyti ne yapıyor? tekfir ediyor. Ali'yi ne yapıyor? Tekfir ediyor. Onlar da ayrı bir vurup gelmiş, sövüyorlar. Ağır sözler söyleyen fırkalar. Şimdi bunlar nasıl çıkıyor? Dinde çıkan insanlar din adına söylüyorlar. Bunu söyleyebilmeleri için dinde delil olması gerekir. Daha önceki derslerde de dediğimiz gibi İslam'ın temel şartları vardır. Rükunları vardır. Bunlardan bir tanesi Ayşe annemizin naklettiği rivayette Kim bizim şu işimizde, dinimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o mertuttur. Yani kabul olmaz, geçersizdir. Yani elinize şablon alıyorsunuz. Hangi mesele olursa olsun, benim hacim kabul oldu mu? Benim ümre'm kabul oldu mu? Benim namazım geçerli mi? Bunu hiç demenize gerek yok. Bakacaksınız. Bu namazı niye gör, ne için kılıyorsun? Allah için. Soru bir. Allah için. Güzel. Bunu geçtin. Beş var. İki. Nasıl kılıyorsun? <gülüyor> i̇şte burada doğruysa cevap yine geçtin. Yok peygamber anlamamış ya. Şu falanı A güzel anlamış. B güzel anlamış. C güzel anlamış ya. Tek tip miyiz biz askeriyet tipi? 12'de doğru. 12'de doğru diye gidersen burada bir durman lazım. Çünkü burada veremediğin cevabı kabirdeki sorulara gelelim. Ne diyor? Rabbim kim? Sonra dininle, sana gelen、Meselinde. elçine bunların cevabını veremedin mi kabirde başka sorgu ne yapmıyor? Olmuyor. Önce bunların sorgusu. Demek ki burada da o şablona Allah Resulü'nün getirdiğine uymuyorsa bu da nedir? Geçerli değildir. Dinde bidat iki türlüdür kardeşlerim. Bir fikri itikatta çıkanlar. İki ameli meselelerde çıkaranlar, itikatta çıkanlar, cehmiye, rafiziler, muhtezilerler gibi söz ve düşüncelerde sapık olan fikirler. Cehmiyi, rafiziyi, muhteziliyi anlattık, esâriyi anlattık. Neydi bunlar? Hep sözle. Cehmi'nin sıfatları neydi? Görünüşleri, Allah'ın sıfatlarını ne yaptılar? İnkara gittiler. İnsanların sıfatları gibi ne yapamaz, el olamaz, göz olamaz, yüz olamaz. Dolayısıyla ahirette de Allah ne yaplamaz, görünemez. Daha sonra biraz daha ileriye gittiler, Kur'an'a ne dediler? Mahluk dediler. Bir çok pis fikirlere ne yaptılar? Girdiler. Bunlar nedir? Fikriidir. Yani fikri olarak çıkan bidat fırkalardır. İkincisi ise. Allah'a meşru olmayan bir şekilde ibadet gibi ibadetlerde yapılan bidattır ki bu da dört kısıma ayrılmıştır çıkışları. Birincisi ibadetin aslında yapılan bidat. Yani dinde hiç numunesi olmadan yapılan sokulan bidatlar olmuştur ki bunlardan bir tanesi benim ilk aklıma gelen mevlüttür. Dinde hiç aslı numunesi neydi yoktu. Bu yoktur. Daha dört asır sonra bunlar、e, icat edilmiş diyebiliriz.、Evet. <gülüyor> veyahut ikincisi dinen meşru olan ibadetin özünde bir fazlalık yapmak. Mesela öğlenin, ikindinin Akşam. veyahut akşamın veyahut akşamla yatsının arasında ziyadelik yapmak gibi. Mesela akşamla yatsının arasında ikişer rekattan sekiz rekat namaz kılarsanız oturarak bu kabir nur namazıdır. Kabir azabı görmezsiniz. Demiş küfeden bir alim ölürken bunu ne yapmış? İtiraf etmiş. Uydurma olduğunu da. Niye yaptın? Ya akşamdan yatsı arası çok kısa bir zaman insanlar bu vakti değerlendiremiyorlar. İşte ben de değerlendirsinler diye bunu ne yaptım? Uydurdum. Uydurdum. Hala yapıyorlar mı? Hala、evet, yapıyorlar.、Evet. Üçüncüsü, ibadeti dinen meşru kılınmayan bir şekilde eda etme. Mesela dinen meşru olan dua ve zikirleri gruplar halinde namelerle veya toplanarak, bir araya gelerek, başlarından bir tanesi subhanallah, herkes subhanallah. Elhamdülillah, herkes arkasından elhamdülillah, Allahu Ekber, herkes arkasından Allahu Ekber diyerek dinde numunesi olmadığı halde abartarak yaparak bidatlar girmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın <gülüyor> namazın arkasından şu yapmış olduğumuz tesbihatı nasıl yaptığını biliyor musunuz? Ben hatırlatayım. Fakirler gelip Allah Resulü'ne ne diyorlar? Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü zenginler hayra elimizden ne yaptı? Aldı gitti. Ne yaptı? Ya onlar bizim gibi amel ediyorlar. Aynı zamanda malları ilan da ne yapıyor? Daha fazla ecir elde ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonrası ne yapın? O süş kere supaana Allah, o süş kere elhamdülillah, o süş kere Allahu Ekber diye. Bu size ne yapar? Yeter. Onların ecir ilan, bak eşit oluyormuş. Daha sonra geliyorlar. Onlar bunu da öğrendi. Ediyor. Fakirler cennete zenginlerden 500 sene daha önce girecek. Bu dami yetmiyor. Ali kib sallamler ahtun. Şimdi yapılış şekli nasılmış? Otururken, ayakta, eve giderken buzikli ne yapabiliyorsun? Yapabiliyorsun. Ali kib sallamler ahtun. Ve hadis şerifte şeytan size bunu ne yapmasın, unutturmasın. Peki bizim toplumumuz şu an nasıl yapıyor bunu? İmanlılarla. Hemen bir tanesi komutlarla ayetler getirerek ne yapıyor? İnsanları yönlendirerek, bu da denilendir, bu da bir dinde çıkarlan biridir. De. Hani dede, dede nerede dede? Dama söyledi. Tamam.、Evet. Aleykümselam.、Evet. Dördüncüsü ise dinen yapılması caiz olan bir ibadeti dinen caiz olmayan bir vakitte sınırlı tutmaktır. Mesela Şaban ayının 15. gecesi ibadet etmek, gündüzün oruç tutmaklan sınırlı tutmak gibi. Çünkü oruç tutmak, gece ibadetle geçirmek dinen meşrudur. Ama bunu bir güne sığdırmak nedir? Bir değildir. Gündüz oruç tut. Gecen müştebirinden sonra ne yap? İbadet et. Allah Azze ve Celle en alt semaya iner. Yok mu benden isteyen? Yok mu benden mağfiret dileyen? Onu mağfiret edeyim der. Ama insanlar o günde ne yapmazlar? Yapmazlar. Birisi der ki Kabanın 15'inde kalk bunu yap. Adam çıkar o gün ne yapar yapar. Bu da ayrı bir bidattır. Dinde yapılan bütün bidatların hükmü dalâlettir ve yerede nedir finlar yani ateştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dine sonradan sokulan her şey bidat, her bidat dalâlet ve her dalâlet de ateştedir dediği gibi demin de dediğimiz gibi her kim bizim şu işimizde dinimizde emretmediğimiz bir amel yaparsa o merdüttür. Yani kabul olmaz. Evet. Bu iki hadis dinde yapılan her türlü yeniliğin bidat olduğuna dalalet etmektedir. Dalalet ise sahibine iade olunur. Bunun anlamı ise ibadet ve itikatta yapılan bidatlar haramdır. Ancak bidatın haram oluşu da kardeşlerim çeşitli şeylere göre farklıdır. Mesela kabirlerde yatanlara yaklaşmak için kabirlerin etrafını tavaf etme, kabirlerde yatanlara kurban kesme, adak adama, onlara yalvarıp yakarma, onlardan yardım dileme gibi bidatlar vardır ki bunlar küfürdür, şirktir, sahibini İslam'dan çıkarır. Yani bunlar da bidattır ama tehlikeli bidatlardır. Hani böyle trafoların orada bir kuru kafa resmi var. Niye koymuşlar onu?、Böyle、oraya et yağını ile yaklaşmış eti dökülmüş, kemik kalmış. Burada da ruhenna yaparsın ölürsün. Keşke kuru kafalar olsa da öyle yerlerde adamlar yaklaşmasın. Evet, yine cehmiyenin ve aşırı mütezillerin söylediği bidatlarda bu tür bidatlardandır çünkü sıfatlarını atmışlardır. inkar etmişlerdir fakat kabirlerin üzerine kubbe bina etme kabirlere yönelme suretiyle namaz kılma veyahut e, e, onların e, kabirlerin yanında işte、e, yükseltme bunlar da bidat olmasına rağmen Kur'an okuma bunlar da küfürdür fakat İslam'dan çıkaran küfür değildir ameli ne yapar iptal eder ama günah getirir Diğerleri gibi dinden çıkaran değildir. Yine kendilerini sürekli ibadet ibadete verme, güneşin altında tutma, durma, oruç tutma,、e, şehveti kessin diye kendini hadım etme gibi bidatlarda Allah'a veresunla nedir? İsyandır. Bu da toplumumuzda、e, çokça yapılan、e, bidatlardandır. Nasıl yapmışlardır? Mesela、e, tasavvufda Ee, ne vardı? Riyazet mi diyorlar? Çile mi? Süneş geldi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ramazan'da kaç gün itikafa girerdi? On, on, on. Bunlara yetmez. Kırk olması lazım. Ne yapıyor? Otuz da Ramazan Ramazan'dan on gün ekliyor. Otuz da Ramazan'ı ekliyor. Kırk gün. Allah Resulü nerede girdi? Camide. Olmaz. Nerede gireceğim? Yerin altında. Yerin altında. Hatta kabirlerin altına eşiyorlar, kemiklerin sallandığı yerlerde ne yapıyorlar? İhtikafa giriyorlar. Adam camiye girmeye korkuyor zaten. Kabirin altına girince hele kırk gün durunca ne yapıyor? Çıkıyor. Ne diyor? Ben Allah'ı gördüm, Ali'yi gördüm, Veli'yi gördüm. Başlıyor yazmaya. Artık onun yazdığı deli saçmasında. Herkes ne yapıyor? Okumaya başlıyor. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan、Aynen. ayırmasın. Kardeşlerim, Bidat'ı hasene yani güzel Bidat ve Bidat'ı seyyiye, çirkin Bidat diye Bidatları iki kısma ayıran yanılgıya düşmüştür. Hata etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her Bidat dalalettir demiştir. Bu sözüne aykırı düşmüşler ve ters düşmüşlerdir. Çünkü dalalettir. Bidat'ın iyisi, güzeli nedir? Yok, yok. Yoktur. Her bidat dalalettir. Bu da cevamın kelimdendir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam az kelimeyle çok söz zikretmiştir. Yani her bidat dalalettir diyerek bütün gelecek bela musibetin önünü bir cümlesiyle ne yapmıştır? Kesmiştir. Evet. Salatü selam onun üzerine olsun. Evet. Yeni bir şey ihtisas edip onu dine maaledden kimse ihtisas ettiği şeyin delilini yer getirecek ya da alimin birinin dediği gibi kendini doktora götürüp muayene edecek. Deliyim değil. E,、evet. İslam dini kendisinden bu tür şeylerden dalayetten bere dir. Bütün bunlar ister ihtikadi, ister ameli, ister gizli, ister açık olsun. Her çıkardığı şey bidatdır, dalalıktır. Bidatı hasene diye bir bidatın var olduğunu iddia edenler, Allah kendisinden razı olsun, Ömer'in teravih namazı hakkında sohbetinin önünde de dediğim gibi ne güzel bidat yaptım sözünden yola çıkarak bir şeyler yapmaya çalışmışlardır ama bu söz onlara gerekece olamaz. Yine Kur'an'ın bir kitapta toplanması Hadislerin yazılıp kitap haline getirilmesi gibi pek çok şey Allahü Vüsal Aleyhisselatu Vesselam'dan sonra ihtisas edilmesine rağmen seleften hiç kimse bunları çirkin görmemiş, hiç biri de bunlara bidat dememiştir. Onlara şöyle cevap veriz çünkü bize öyle yaklaşıyorlar. Kur'an da sonradan toplandı. Kur'an'a bidatçı mı diyorsun? Bidat mı? Onu demiyoruz ama Peygamber'in zamanında toplanmıyordu. Hangiğiz hafızla elverişli? Ayman、e、hafızı. Diğerleri ne yapacak? Gözüne bakın. Ve devamlı o günkü Kur'an yazılıp yazılıp ellerden insanlara sayfalar gelmez ki. Ve Allah Azze ve Celle ben bu dini ben indirdim ben koruyacağım diyor. Eğer yanlış bir iş olsaydı Allah Azze ve Celle buna izin verir miydin? Mümkün değil, verilmezdi. Bütün amellerin dinde aslı nedir? Vardır. Hiçbiri sonradan ihdas edilmiş değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de gelen rivayette kardeşlerim Ayşe annemiz naklediyor. Üç gün veyahut dört gün teravih namazını cemaatle ne yapmıştır? Kılmıştır. Daha sonra ise insanlar her seferinde çoğalınca Ümmetine faz zorma korkusuyla ne yapmıştır? Çıkmemiştir. Dinde bunu kılmışlar mı? Kılmışlar. Teravih adında kılmış mı? Kılmış. Sekiz kılmış mı? Kılmış. Cemaatten kılmış mı? Kılmış. Bunun bir sürü rivayetlerini ne yaparsınız görürsünüz. Dört kıldı güzelliğini sorma. Dört kıldı güzelliğini sorma. Sonunda ne yaptı? Üç kıldı. Ramazanın son on gününde ne yaptı? On gün kunut yaptı. Veyahut teravih yıkılarken ayakları ne yaptı? Şişti. Bunun gibi ne yapıyor? İfadeler bol bol geliyor. E bu da ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu kıldığını gösteriyor. Ama peygamberimizden sonra biliyorsunuz ritte savaşları olmuştu. Birçok kargaşalar olmuş. İslam'a bölük bölük giren insanlar olmuş. Ve Ömer'in halifeliğinin ortalarına kadar Ömer doğru dürüst ümmetten oturup bir İstişare bile doğruduruz. Ne yapamamış, yapamamış. Her taraf savaşlarla geçmiş. Daha sonra tabii sur belli bir durgun bir dönemde, Mescide geliyor bir bakıyor, orada iki kişi, orada üç kişi, biri yalnız, grup namaz kılıyor, onları bir kişinin arkasında topluyor. Ne güzel vidadat yaptı. Ne kadar güzel yapmış. İster tektil, ister cemaat tankı. Bu yine senin tercihinde olan bir şey. Ama buradaki Ömer'in kullandığı lugavi manasında, ıstılahtaki mana nedir? Değildir. 20 rekatı 6 rekatı kullanılmaz. Yok. 8 rekat. O 20'de ayrı bir şey. Evet. Allah hepimize hayır versin. Davranışı din de onun bidat nedir? Değildir. Aynı şekilde hadislerin yazılması da din de aslı nedir? Vardır. Şah diyor ki Ey Allah'ın Resulü ben diyor bunu anlayamadım. Hani benim için yazdırır mısın? Şah için bunu ne yapın? Yazın diyor. Veyahut Ali hala kılıcımın kabzasının içinde Allah Resulü'nün diyor beni haç emri tayin ettiğinde bana verdiği emirler yazılıdır. Veyahut zekattan alakalı bazı şeyler nedir? Yazılıdır. Veyahut Amr'ın dediği gibi ben Allah Resulü'nün ağzından çıkan her şeyi ne yapardım? Yazardım. Ama şu Kureyş beni ne yaptı? Bundan men etti. O da insandır. kızgınlık hali vardır, işte diğer halleri vardır. Ben bunu Allah Resulü'ne sordum. Yaz yaz nefsimi elinde tutan Allah hamdolsun ki bu ağızdan haktan başka bir şey çıkmamıştır. Bu da gösteriyor ki hadisler onun sağlığındayken de ne yapılmış? Yazılmış.、E, vahiy katiplerini saymaya gerek yok. Kur'an'da zaten ne yapılmış? Devamlı yazılmış ama Peygamberimizin zamanında iki kapak arasında toplanmayabilir ama Kur'an'ın tamamı ne yapılmış? Yazılmış. Edepsiz yükselişlerin、e, olduğu ortamda yaşıyoruz. Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde bir keçi geliyor. Bu kalabalıkta Ayşe annemizin yatağının altındaki Kur'an yapraklarını yiyor. Onda süt emme meseleleri var. Nasih mensuhla alakalı meseleler var. Aha diyor Kur'an'dan parçalar eksilmiş oluyor. Yani keçi gelip şu yaprağı yese、e, bu kafada zaten Yerse buradakine ne olur? Ne eksilir? Keçi kanunu doyurmuş olur. O kadar dinden bir şey eksik olur mu? Olmaz. Ama onlar akıl zafiyet olan insanlar olduğu için keçinin yediğini bile bizden öğrenmişlerdir. Yani keçinin yediği ifadesi bile bizdendir. Muatta da gelir. Biz naklettiğimiz halde onlar oradan okuyarak bizi keçi ayeti yedi hala keçinin yediği şeylerle bize Geliyor deyip itam ederler. Allah önce akıl versin, sonra hidayet etsin bunlara. Ee,、evet. niye ki? Maliki Selahüddin Aleyhisselam vefat ettikten sonra、e, Kur'an、e, hafızların kafasından işte gider, hafızlar eksiliyor diyerek Kur'an unutulabilir entişesiyle ne yapılmıştır? Bu bir araya getirilmiştir. Bu bidat değildir. Bu kaybolup gitmesin diye. Yoksa Allah onu yine ne yapar? Korur. Kardeşlerim başka bir başlık olarak devam edelim. Müslümanların hayatında bidatların ortaya çıkışı ve bu çıkışın nedenleri. Yani neden bidat bizim hayatımıza giriyor? Neden bidatlar daha çok meşgul ediyor? Bunu şöyle bir inceleyelim. Bunun birkaç sebebi var. Bunun bir ortaya çıktığı vakitleri var. İlim ve ibadetle ilgili veya başka miktardaki bidatların geneli bu ümmete Raşid halifelerden sonra çıkmıştır. Mesela Darimi'deki bir rivayeti birçok sotlette size nakletmişimdir. Abdullah bin Sabek diye birisi var. Bu ne yapıyor? Müteşabih meselelerle uğraşıyor.、Evet. Eb Musa Eleşari mektup yazıyor ve diyor ki Ey Ömer burada birisi var Abdullah diye. Bu hep müteşabihlerle uğraşıyor. Gönder gelsin diyor. Abdullah gelmeden sopaları hazırlıyor. Gelince kafasına kafasına. Abdullah diyor ki ağlamaklı Ey Ömer diyor öldüreceksen adam gibi öldür. Eziyet etme. Yok diyor. Ben seni öldürmeyeceğim. Eziyet de etmiyorum. Ben senin kafandaki pis fikirleri çıkarıyor. onun zamanında uğraşmaya çalışmışlar ama Ömer ne yapmış? Çok sert bir şekilde tavrını ne yapmış? Almıştır. Raşid halifelerin zamanında çıkmıyor. Ve aleyhissalatü vesselam bakın şöyle haber veriyor bize sizden her kim benden sonra yaşarsa çok ihtilaf göreceksiniz. Bu sebeple benim sünnetime ve benden sonraki Doğru yolu bulmuş Raşid halifelerimin sünnetine sarılmıştır. İlk defa ortaya çıkan bidat nedir kardeşlerim? Cibül hadisini hatırlıyor musunuz? Evet, kaderin kaderi. İbn Ömer hacca gidiyor. Hacca gittiğinde Küfeden iki kişi geliyor. Ey Şehir, sana bazı şeyler soracağız diye ne yapıyorlar? Sorulan soruyorlar. Bizim orada bazı insanlar var. Kader hakkında ileri geri konuşmalara başladılar. İbn Ömer ne diyor? Ben, bana benden onlara selam söyleme çünkü onlar kafirlerdir. Babam Ömer'den eşittim. Üstünde yolculu kalameti bulunmayan bir adam bir gün çıktı geldi. İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir? diye sorular sordu diyerek meşhur Cibriladesini ne yapıyor? Anlatıyor. Raşid halifelerden sonra ilk çıkan pislik neymiş? Kaderi inkarcılığı çıkmıştır. Geçen Mutezile'nin görüşlerini anlatırken onların bir sıfatından bahsettim. Adıl diye neydi o? Kul fiilinin halıkıdır. Yani kul adım atmadan o deftere ne yapılmaz? Yazılmaz diyerek kaderi ne yapmışlardır? İnkar etmişlerdir. Bunlar Sahabelerin yani raç talifelerden sonra çıkmıştır. Sonra irca ehli çıkmıştır. Yani mürciye, mürciye dediğimiz onlar da haricilerin pisliğidir. Yani ameli imandan bir cüz görmeyen ondan sonra şialaşma haricilik bidatları derken bunlar ne yapmışlardır? Devam etmişlerdir. Sahabelerin zamanında özellikle Ali'nin zamanında haricilik sıfatı çıkmıştır. Ali ne yapmıştır onlarla? Çok ağır savaşlar yapmış. Hatta bakmış ki çoğalıyorlar, derin derin hendekler kazarak onların içine ateşler yapmış, bölük bölük içine onlara ne yapmış? Atmıştır ve İbn Abbas ona haber göndermiş. Allah'ın azabıyla bir insan azap edemez diye Ali de ne yapmış? Vazgeşmiştir. Ama ellerini arkadan tutup boynlarını ayağının dibine koymuştur. Çünkü fazdalık yaptığı için. Evet. Daha sonra muhtezile bidatı çıkmış. Muhtezile bidatıysa Müslümanların arasında çok büyük fitneler yapmıştır kardeşler. Öyle fitneler çıkmıştır ki ne kadar çıkan İslam alimleri varsa o muhtezilenin küfrünü pisliğini kabul etmedi diye çoğunun boynu gitmiş, hapishlerde çürümüş iskenceler görmüşlerdir. Zamanın yönetimiyle de muhtezile birleşmişler. Alimleri hep ne yapmışlar, kaymışlardır. Bugün de hala bunların bidat, hava ve hevesleri devam ediyor ve bunlar çok ilgiçtir. Hangi yönetim olursa olsun kardeşler, teklif ederler tarih boyunca. Ama hep de düzenlem birlikte çalışmışlardır. Bakın bugünkü muhtezile de hep tevhid tevhid derler, demokrasiyi, tavuklu sistemleri teklif ederler. Ama sistemlen aynı yaşarlar. Bugün bakın Diyanetçileri başkanı dahi ismendiği tam bir muhteziledir. İdi tabi koltaya oturunca farklı oldu. Yani bugün de sistemlen iç içe yaşamışlardır. Akıl ortadadır. İslam dini akıl dinidir. Akla uymayan Kurana uymayan ne yapmaz? Devam etmez tipinde birçok safsataları vardır. Sisteme karşı olsalar dahi sistemlen birliklere gider. Daha sonra tasavvuf bidatı çıkmıştır. O da nasıl çıkmıştır? İnsanlar kirlenmiş. Yönetimde kirlenmiş. Kirlenen ruh yani fıtrat ne yapar? Arınmak ister. Şimdi babadan oğula geçen bir saltanat var. Bir zulüm var. İçki var. Zina var. Akrabayı kayırma var. Başa gelecek diye karşı kavimleri indirme var. Evet. Böyle bir ortamda kirlenen ruhlar ne yapıyor? Arınma istiyor. İşte böyle bir dönemde birden patır patır tarikat dediğimiz insanlar çıkmış, sofu yani keçe giyen, uzun sakallı, kalpak giyen, işte dünyadan güya ele tek çekmiş, sadece insanları Allah deyin, şöyle çekin, böyle çekin diye ibadete değil sadece Allah'ın isimlerini zikretmeye bu insanlara ne yapmış? çok hoş gelmiş nefislerine hoş gelmiş ve patır patır tarikatlar hepsi çıkıvermiş ve onların da、e, temelinde tamamen ne var rüya felsefe akılcılarla tasavvucular birbirlerini ne yaparlar hiç sevmezler niye sevmezler mesela Abdüleziz hayindir akılcı mıdır felsefecimdir ilah akli ilah edilmiş、e、şimdi tasavvuf da akli ne yapıyor İptal ediyor. Şeytanı bile ne yaparlar? Severler. Niye? Allah yarattı diye. Hatta daha da ileride firavuna ne derler? Mümin derler. Mümin derler. Niye? Çünkü kötülüğü en zirveye çıkarttı. Kötülüğün ne olduğunu insanlara öğretti. Görevi buydu diye. Öbürü ise aklı reddetti diye tekfire giderler. Bunlar birbirlerine ne yaparlar? Götürürler. Ve tasavvuf lan alakalı ilk çıkan meseleye baktığımızda Darimi'nin 210 dolu bir rivayeti var. Hiç okudunuz mu? Evet. Bir gün Ebu Musa Eleyşari Allah kendisinden razı olsun sahabenin büyüklerinden ağırbaşlığı insanlardan ve Peygamber Efendimizin değer verdiği bir sahabe mescide geliyor bakıyor ki 3 tane halka her halkanın başında bir adam ellerinde çakıl taşları Adam daha ilahil Allah diyor, herkes daha ilahil Allah diyor. Allahu Ekber, herkes Allahu Ekber diyor. Bakıyor. Şimdi karşı gelecek yani baktıkları zikir yani güzel Allah'a zikle diyorlar. Bir şey demiyor. İbn Mesudü kendisinden daha âlim görerek onun kapısına gidiyor. Bir bakıyor ki onun kapısında yine kendi gibi üç dört kişi daha bekliyor. İbn Mesud çıkıyor. Neden çıktıklarını, geldiklerini soruyor. Ebu Musa Aleyşari büyükler olduğu için onların içinde diyor ki mescitte şöyle şöyle şeyler gördük ama sana danışmadan hareket etmek de istemedik ama hayırdan başka bir şey de görmedik. İbni Mesud diyor ki daha hiç görmüyor bak söylenen sözlerle onlara deseydiniz ya günahlarını bir bir anlatsalardı, tövbe etselerdi bu onlara ne yapardı yeterdi ve yüzünü yaşmakla sarıp başlarına dikiliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Onlar diyor ki vallahi ebabdır ama biz hayırdan başka bir şey yapmıyoruz. Nice insan vardır ki diyor hayra ulaşmak isteyen ama asla amacına ulaşamamıştır diyor. Siz diyor ne çabuk sapıttınız. İşte Allah Resulü'nün ashabı aranızda onların yapmadığını dinde neden yapıyorsunuz? Daha kabı kaca kırılmadı aramızda duruyor. siz yolca diyor çok sapıksınız onlar diyor ki hala biz hayırdayız vallahi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sizden sonra bir kavim gelecek Kur'an okuyacak ama gırtlaklarından aşağı geçmeyecek vallahi diyor ben sizin onlardan olduğunuzu zannediyorum ve sizlerin kafir olarak ölmesinden korkuyorum diyor ve yüz çeviriyor adamlara bir daha selam vermiyor Rabi diyor ki devam ederek oradaki insanlar tek tek zav, zapt edildi Nehveren günü Ali'ye karşı savaşan insanlardan çıktı. Hepsi mürtet olarak boyunlara vuruldu diyor. Bakın çıkışı bu halkanın. Bugün kalkıp hay, hay diye öyle halay çekenler mi var? Kafaya siyah çarşaf geçirip rabıta yapanları mı ararsın? Birbirine şiş çekip böyle deli gibi ortalıkta dönenleri mi ararsın? Yani her cins bir tarikat çıkmış mı bugün? Çık çıkmış. Başa da biliyor musunuz? Edilmiyor. Edilmiyor. Bunlar hep kurt sisli havayı sever dediğimiz gibi. Bu da İslam'ın gücünün, ilmin、e, veya ahlakın, edebin ihlâsını kayboldu ortamda bu bidatlar hep ne yapmıştır, çıkmıştır ve çıktığı gibi de yayırmışlardır kardeşler. Allah hepimize hayır versin. Bakın. İlk çıkan tasavvuptan、e, işte、tasavvuf diye müteziliye baktığımızda Hasan ibadeti okudunuz mu hayatını? Tabiinden birisi, Allah kendisinden razı olsun.、E, hatta birçok rivayetinde Allah Resulü şöyle dedi, Allah Resulü böyle dedi diye rivayet edince ordakiler diyor ki senin Allah Resulü arasında şu kadar var, sen nasıl olur da、e, gördüm diye böyle rivayet edersin dediğinde. ben 300 tane Allah Resulü'nün ashabıyla 2 yıl falan savaşta birlikte durdum yalan namına hiçbir söz onlarda neydi yoktu diyerek onlardan aldığını naklediyor işte diyor falan oğulları filan oğulları çıktı da biz senet zikletmek zorunda kaldık diyor böyle büyük bir alim hatta bir gün çarşıya çıkıyor bir bakıyor ki zengin birisi böyle debdebe içinde kibirli çarşıda dolaşıyor bu kim diyor Bu falan zengin. Niye böyle dolaşıyor? İşte malı var diye. Kitapları bırakıyor çarşıda bir öyle gidiyor. Bir böyle. Sonra geliyor diyor ki. Ya bu yürüyüş diyor bir bize caiz. Çünkü onlar benim kölemin kölesi diyor. Yani paraya, mala, mülke, elbiseye. Ben ne yapmıyorum? Değer vermiyorum. Bu onun kölesi olmuş bir de böyle dolaşıyor diyor. Eğer dolaşmak gerekiyorsa. Bu bize mahsus diyor ama bize de yakışmaz diyor. Böyle bir adam. Meclisinde Arap Suresinin tefsirini yaparken günahıyla sevabı eşit olan insanlar ne yapacak meselenine gelince oradan talebelerinden Vasilbinata onlar iki menzil arasında kalanlardır deyip ne yapıyor çıkıp gidiyor bakın biraderler hep ne yapmış böyle çıkmış arkasından. Kur'an mahluktur fitnesiyle bulaşmış sıfatları ne yapmışlar tevhile gitmişler Allah'ın görülme meselesini şefaatini yapmışlar inkara gitmişler kabire zabını miracı derken birçok pislik ne yapmış gündeme gelmiş neyle başladı şeytan Allah'a ne dedi azze ve celle sen Allah'sın ama beni önce yarattın Adem'e secde et dedin aklı ön plana çıkararak Kıyasta bulundu, saptı. Vahşin binata da aklı ne yaptı? Vahiyin üstüne kendi aklının üstüne görerek saptı ve birçok insanın da sapmasına sebep olmuştur. Allah hepimize hayır versin.、E, i̇kinci mesele bidatların ortaya çıktığı yerler. Kardeşlerim、e, bidatların ortaya çıktığı İslam ülkeleri, yani Müslümanların yaşadığı yerler çok çeşitlidir. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının oturduğu ilim ve imanın çıktığı büyük şehirler beştir. Bunlardan Mekke, Medine, Bağdat, Küfe ve Şam'dır. Buralar nedir? İlim ehlidir. Kur'an'dı, hadisti, fıkıhtı, ibadetti. Bunlara dair birçok ilimler burada ne yapılmıştır? Yayılmıştır. Ve İslam alimlerinin meşhur olanlarına bakın hep bu beş yerde dolanmıştır. Hep buralarda ilim aldığını görürsünüz. Bidatın çıkmadığı bu şehirlerden bir tane yer var. Neresi? Medine. Neden? Lanet var. Hem lanet var hem de Medine'nin ayrı bir özelliği var. Pisini atar, temizi içinde ne yapar?、Bırakır. Medine dışında bu İslam diyarlarının hepsinde. Bidat çıkmıştır kardeşlerim. Çıktığı yerlere bakalım. Küfe'de Şia ve Mürciye çıkmış. Basra'da Kaderiye, Mutezile ve Tasavvufçular çıkmış. Şam'da Nevasitler ve Kaderiye çıkmış. Cehmiye Bidatı Horasan'da çıkmış. Bidatların ortaya çıkışı Medine'ye uzak oluşuna kadar hep değişmiştir. Yani yakınlığı ve uzaklığı. Ve Allah kendisinden razı olsun. Osman'ın şehadetinden sonra bidatlar ne yapmış? Patır patır patır çıkmaya başlamıştır. Ömer'in ölümünden sonra Osman'ın şehadetiyle ne yapılmıştır? Devam etmiştir. Raş talifeler deyince kim anlıyorsunuz? Ebu Bekir ve Ömer'dir. Ebu Bekir ve Ömer'dir. Osman ve Ali içinde yoktur. Evet. Allah hepimize Hayır versin, hayirden ayırmasın kardeşlerim. Osman'ın öldürülmesinden sonra Haruriye bidat ortaya çıkmış ve daha sonra Kaderiye toplulukları, sonra Shi'a Mürciye, sonra Muhtezile, Tasavvucu, sonra Nevâsip. Nevâsip anladınız değil mi? Aliye de, Ehli Beyte de kafir diyen onlara. çok ağır söz söyleyen taifelerdir. Bunlar Şam'da çok güçlüdürler. Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü var biliyorsunuz. En hayırlı asır benim. Daha sonra ve daha sonra. Yani sahabe, tabi ve tebe-i tabi.、In. Ondan sonraki asırların hiçbirinde hayır kalmamış kardeşlerim. Bidatların ortaya çıkış nedenlerine baktığımızda hiç şüphesiz ki Kur'an ve Sünnet'e sarılmak bidatlara ve dalalete düşmekten bir kurtuluştur. Allah Azze ve Celle şüphesiz ki bu İslam benim dost doğru yolumdur. Öyleyse o yola uyun, dalalet yollarına uymayın çünkü o yollar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırır. Allah emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak suretiyle azabından sakınmanız için bunlara ne yapmıştır, emretmiştir. Hatırladınız demi bu ayeti. Bu ayeti Hakikatinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir çizgi çiziyor, sonra sağına ve soluna iki çizgi çiziyor, paralelne de iki çizgi çiziyor. İşte bu benim dost doğru yolumdur diyecek enan güzelliği çokuyor. Yanlış hatırlamıyorsun. Evet. Hepsinin başında bir şeytanın oturduğunu söylüyor ve hepsinin bana gel dediğini söylüyor. Demek ki her kim sünnetten yüz çevirirse o adam dalaletten baş başa. Kim Kur'an ve sünnete uyarsa o doğru yolda ne yapıyor? Gidiyor kardeşlerim. Evet, bidatların ortaya çıkmasının en büyük sebeplerinden birisi bu. İslam dininin hükümlerini bilmeme, nefsin arzu ve isteklerine uyma, görüş ve şahıslara körü körüne bağlı kalmak, kafirlere benzeme ve onları taklit etme, en belli başlı özellikler bunlardır. Bunları ayrı ayrı inceleyecek olursak, İslam dininin hükümlerini bilmeme, kardeşlerim zaman uzadıkça insanlar risaletin izinden uzaklaştıkça İlim azalıyor ve dinde bidatlar ne yapıyor? Çoğalıyor. Çuvalı, Hadis-i şerife bakacak olursak, öyle bir zaman olacak ki diyor, öyle kargaşa zamanları ve öyle olacak ki diyor, sünnetle bidat、evet. yer değiştirecek. Kişi diyor, bidatı reddedip sünnete sarıldığında, bir heh,、şey、dinden bir şeyi reddetti diye ona ne yapacaklar? Saldıracaklar diyor. Ve İslam bir kork, bir ateş olacaktır. Ve her kim diyor, onların saldırmasına diyor sabrederse ashabını göstererek sizden diyor elli tanesinin ecdi kadar o saldırılan sabredene ecir vardır diyor. Sahabe tacip edip soruyor. Diyor ki Allah'ın Resul'u o günkü kendiler alamin elli tanesi mi? Hayır diyor. Ashabını göstererek sizden elli tanemizin ecdi kadar ecir vardır diyor. Bu da gösteriyor ki öyle bir kargaşa olacak ki İslam'da bilmeyenlerin arasında bu dindendir deyince insanlar gavura saldırmayıp sana ne yapacaklar? Gavura saldırı gibi saldıracaklar ki ecir de bu kadar neymiş? Büyük. Allah hepimize hayır versin, yardım etsin kardeşlerim. Bunun sebebi ilmin kıt olması delile kulak vermeyip toplumdan gelene kulak vermenin sebebi olacaktır. Şimdi düşünün, bütün yakınlarınızı düşünün veya dinden bir mesele anlattığınızda karşıdakinin bir itirazına bakın. Sen Allah diyor, Resul diyor, adam tınlamıyor. İtiraf etti. Kendi sözünü ediyorsun ki senin şu sözünü kim söylüyor, ona değer veriyor, doğru olarak kabul etmeni önne sunuyor, senin getirdiğini ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Bugün dükkanda kısa bir konuşma oldu. Bu kitap kimin diyor. Bir İlmihal kitabı alacaktı birisi. Ben Müslümanların dedim. Adam şimdi durdu. Yani hangisi diyor. Mahanefi mezhebi mi? Şafi mi? Maliki mi? Ben birkaç cümle söyledim. Anlamadım diyor. Ben de zaten anlamanı beklemiyorum dedim yani. Müslümanların. Ben sahabe devrinde kalıyorum. Sen diyor inkar mı ediyorsun mezhepleri? Bunların hepsi hak diyor.、E, doğru bir tanedir. Nasıl birbirine hak oluyor? Ne hissediyor. Daha sonra Allah'ı da öldürdü. <gülüyor> Peygamberi de öldürdü. Değil mi? Ondan sonra estağfurullah ya falan dedi. Adamlar ne dediğini bilmiyor. Bilgisizlik yani. Bilgisizlik. İkincisi nefsin arzu ve isteklerine uyma. Kur'an'dan yüz çeviren sünnetten yüz çeviren kimse heva ve hevesine uymuştur kardeşlerim. Odan muhakkak bir bidatın nedir tuzağına düşecektir. Mesela bununla alakalı Bakara'da, Câsiye'de gelen ayetlerde ne diyor? Gelin Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine dediğimizde onlar ne der? Hayır, atalarımızı neyin üzerinde bulmuşsa biz onun üzerine oynarız. Allah Azze ve Celle devam ediyor. Ya hata etmişlerse? Ya anlamamışlar ise? Hala mı diyor? Hala mı? Bu da insanların sif nefsin'e, havasına uyarak atalarını taklit ettiğini gösteriyor. Üçüncüsü ise şahısların görüş ve düşüncelerine körü körüne bağlılığı. En büyük belalarımızdan birisi bu. Özellikle bizim selef kanadını söylüyorum, kitap sunnetle namel ettiğini söyleyenleri. Ben hac'a gidene kadar bu kadar fanatik bir tutuculuk olduğundan hiç haberim yok. Hac yapıyorsun, çadırda. Önce benim namazıma müdahale ettiler. Daha sonra birçok meseleler yani、e, Allah şeyhe rahmet etsin Şeyh Albani'ye. Albani bütün alimlerden üstün olduğu gibi haşa neredeyse peygamberden de üstün tutmuşlar. Bir kısım. Bir kısım Şeyh Hüseyin bir kısım Şeyh Bin Baz yani herkes aleminin fetbasına bakıyor öbürü kaka. Öbürünün adını andınlı selam da vermiyor. Yani böyle bir müşkülatın olduğu ortamları gördüm.、E、aynısı bu yana da geliyor. Bir hocayı tanımadığında sana selam da yok, kardeşlik de yok, itikad da yok. Bakın bidatların çıkması hep şahıs ve insanlara körü körüne bağlılıklardan. Eğer hakikaten dine inanıyorsan, Allah'ın kitabına, Resulullah Sünnetine sarılırsın, tevhid ehlid olursun. Allah da sana ne yapıyor? Eğriyi, doğruyu anlayacak bir anlayış verir. Ama şahıslara bağlandımı bu sefer ne yapıyor? O şahıs, ben nereden bakıyorum şimdi? Sen de bu gözlüğü alıp onunla ne yapıyorsun? Bakıyorsun. Gözlüğü çıkardım, ne oluyor? Bakıyorsun ama körsün. Ancak bu gözlüğü ihtiyacım var. Evet, bu gözlük görüyor, bakıyor. Ne görüyor? Bu doğru. Bu adam doğru. Bu gözlük bakıyor, diyor ki bu adam kötü. Tamam. O gözlükte ne yapıyorsun? Ona bakıyorsun. Bidatların bir sebebi ise kardeşlerim kafirlere benzemektir. Bu da dinde birçok bidatın çıkmasına sebep olmuştur. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Siz onlara karışı karışına ne yapacaksınız, uycacaksınız hadisini mutlaka sar geçürüp. Onlar ne yaptılar? Ölen bir salih insan veya evliya ise hemen ne yaptılar? Türbeler yaptılar.、E、onlar yapar biz yapamayız. Onlar ne yaptılar? İsa Aleyhisselamın doğum günü dediler. Ya onlar yapar daha biz yapamayız. Onlar ne yaptılar? İsa Aleyhisselamın takvimin ne yaptılar? Başlangıcı. Biz niye yapmıyoruz ki hicreti takvimin? Başlangıcı. Onlar yılbaşı kutluyuz. Biz de hiç bir yılbaşı ne yapıyoruz? Kutluyuz. Onlar ne yapıyor? Doğum günü. Biz niye kutlamayalım? Biz de Kutlu Doğum Haftası. Hem de nelerle? Dönen kadınlar mı, şarkılar mı, Türküler mi? Ne istersen. Bu da ne yapma kafirlere benzeme diye de birçok bildatların çıkmasına ne yaptı? Sebep oldu. Saadet. Allah aşkına Peygamberi Ali sallallahu aleyhi ve sellem böyle mi?、Sanıyordu? Böyle mi yad ettiler? Peygamberi nesillere böyle mi aktardılar sahabe? Ondan ne almışlarsa onu öğrettiler, taşıdılar. Neyi nehyetmişse onu ne yaptılar? Öğrettiler. Peygamberi nesillere taşıma ancak ne olur? Böyle olur. Bunun dışında ne sazla, ne dönmeyle, ne bir araya gelip de oynamayla, şarkılarla, türkülerle veyahut buz hokeyi yapmayla, Veyahut bir şeyler, karnavallar yapmayla bunu yapmaz, olmaz kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. İslam ümmetinin bidatçılara karşı olan tutumu ve ehli sünnet vel cemaatın bidatçılara karşı tutumuna baktığımızda, kardeşlerim ehli sünnet vel cemaat bidatçılara karşı gelmeye devam etmekle, bidatları kabul etmeyerek onları inkar etmekle, Ve bidatlarını devam ettirmelerine engel olmaya hep çalışmışlardır. Ve Ebu Davud'un Kitab-ı Melahim'de bir rivayet gelir hatırlarsanız. Neydi hadis? Bedüzzaman diyorlar ya. Zamanın bedisi. Neydi hadis? Tabi siz hadisi bilmezseniz onlar da sizi Bedüzzaman diye yuttururlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her asırda Sünneti bidattan ayırt edecek Allah müceddikler gönderir. Ve onlar toplumda ne yapar? Allah'ın dinini tanıtırlar, sünneti ortaya çıkarırlar, bidatları da ne yaparlar? Yer erler. Bu kıyamete kadar ne yapacak?、Yer. Devam edecek. Ama bu hadisi maalesef her fırka kendine göre ne yapıyor? Her 100 asırda bir、evet. alim gelecektir. Gelen alim İsrail oğulların pekhamelerine ne söylüyor? Diyor. Ev.、Evet. Allah bizlere hayır versin, hayirden ayrılmasın kardeşlerim. Bir adam İmam Malik'te maliyeye geliyor. Diyor ki, nereden ihrama gireyim? İmam Malik diyor ki, Ali sallatin ve sallamın mikat olarak tayin edip ihrama girdiği yerden ihrama girsin. Adam diyor ki, ben diyor daha uzaktan diyor ihrama girsem olmaz mı? İmam Malik ona diyor ki daha uzaktan ihrama girmeni uygun görmüyorum. Adam diyor ki bunu kerih görmüyor musun? İmam Malik fitneye düşmeni kerih görüyorum diyor. Adam fitne iyiliğin, sevabın daha fazla olmasının neresinde diye sorunca İmam Malik diyor ki Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Resulullah'ın emrine aykırı hareket edenler başlarına bir bela gelmesinden Veyahut ahirette acıklı bir belaya girmelerinden korkmazlar mı? Yani Nur suresinin 63. ayetine okuyor. Ben diyor Aleyhisselatü Vesselam'ın tahsis etmediği bir şeyi senin fazilet olarak tahsis etmenden daha büyük bir fitne olur mu dedim diyor. Bu saydıklarımız birer örnektir kardeşlerim. Allah ehl-i sünnet alimlerinden razı olsun. Onlar bu bidatlara hep ne yapmışlardır? Karşı gelmiştir. Eylül Sünnet ve Cemaat bidatçilere karşı izlediği yol ikna edici, karşıdaki insanı cevap veremeyecek durumda bırakan Kur'an ve Sünnet üzerine cevaplardır. Hep ağızları ne yapmıştır? Açık kalmıştır. Eylül Sünnet ve Cemaat öncelikle bidatçıların ileriye sürdüğü şüpheleri arz edip, ardından bu şüpheleri geçersiz kılacak deliller ne yapmışlardır? getirmişlerdir. Allah onlardan razı olsun ve onların sayılarını artırsın kardeşlerim. Günümüzdeki bidatların bazılarına bakacak olursak, mesela Mevlid Handili veyahut bereket umma hastayla bazı camileri türbeleri ziyaret etme mesela adam mahalledeki camisine selam vermez Hacı Bayram'a gider ne yapar? Namaz kılar. Niye? Çünkü orada namaz kılarsa Hızır'ı uğrar Evliya uğrar Muhakkak ona bir şeyler olur Bu inanç var Evet Rebûl evvel ayında Peygamber Aleyhisselam'ın Doğum gününü kutlama Aynı Hristiyanlara benzemedir Ki bu da çok çirkin bir şeydir Evet Mevlid bidatı kutlarlar ve Kur'an ve sünnette Bunun delilini bulmanız Mümkün değildir Yine mekanlardan zamanlardan ölü ya da hayatta olan şahıslardan bereket umarlar ki günümüzde işte bir türbeye giderler taş yapışırsa ha duam kabul oldu. Veyahut orada bir büyük bir kaya vardır içinde boşluk vardır kafasını sokar soruya kafasının ağrısının gideceğini veyahut çocuğu olmazsa gider o türbeden yardım dilerse olacağını veyahut kötürümü götürüyorlar. Bir türbenin içine koyuyorlar. Sabah bir bakıyor ilk adam yürüyor ya dinleniyor ya bir şey görüyor, koruyor. Adam dirilip gidiyor. Buralardan ne yapıyorlar? Bir sürü şeyler çıkarıyorlar. Allah hepimize hayır versin, hayirden ayrımasın. Mesela namaz kılarken durdum divana oydum kurana yönüm kiblediye bir sürü ne yapıyorlar? Açıkten niyet ediyorlar. Halbuki niyetin yeri nedir? Halvedir, dinlen değildir. Fazl namazlardan sonra topluca ne yapıyorlar? zikir çekiyorlar. Veyahut ölünün arkasından Kur'an okuyorlar. Birçok törenler yapıyorlar. Kimi Miraç hadisesini inkar ediyor kimi de o günü ne yapıyor? Gandil olarak kutluyorlar. Recep ayında bu aya has ümre yapıyorlar. Nafile namaz diyor. Oruç tutuyorlar. Birçok şeyler yapıyorlar. Neticede bidatlar küfre götüren Allah-u Teala ve onun Resulünün meşru kıldığı E, farzları ihlal eden nedir? Bir、e, dinin katilidir. Allah her türlü bidattan bizleri uzak kılsın. Hakkı hak bilip tabi olan batılı batılı bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve tuğbileke elhamdülillahirrahmanirrahim.